صلوا على شفيع ذنوبنا وكرّة أعيوننا محمد ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفكه قولي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ربي زدني علماً وفهماً وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ya eyaletin amin, tenibu kâther min al-zân. İnne bazı zân iethm, ve la tajessu, ve la yâtabâlukum bâlla. Câdak Allahu azîm. Vâkallâ sallallahu aleyhi vâsallâm. La yâstru âbdun abden fi İllâ seterahullâhu yevmel kıyâme Sadeka Resûlullah Rasulullah kâl evke mâ kâlen nebiyyü sallallâhu aleyhi ve sellem Pek kıymetli cemaati müslimîn ihvânî din Bizler insan olarak fıtraten yanlışa düşmeye elverişli olarak yaratılmışız. Yanlış yaparız, günah işleriz, hata ederiz. Yaratılışımız bu. Allah-u Azimuşşan da bizlerin yanlışlarını affedeceğini bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili ayetler çok fazladır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde de çok müjdeler vardır. İnsan ayıp eder, günah işler ama bu günaha pişman olması gerekir. Yapmış olduğu işi bir marifetmiş gibi kabul etmemesi gerekir. Yapmış olduğu işin hata olduğunu, aslında kendine yakışmadığını, Allah-u Azimuşan'a bu şekilde kulluk edilmesinin doğru olmadığını düşünürse Allah-u Azimuşan da onu affeder. Hatta günahlarını kapatır. Kullarına da bildirmez yani. Çünkü Allah-u Azimuşan settabul uyubtur. Ne demek? Ayıpları örtendir Allah Celle Celalühu. Örter insanın ayıbını. Görmemeslikten gelir. Üzerine sünger çeker, insanları arkadaşlarına, eşine, dostuna karşı rezil etmez, mahcup etmez. Eğer insan kendisini rezil etmezse, yapmış olduğu ayıbı reklam etmezse, açıktan açığa yapmazsa, göğsünü kabarta kabarta günah işlemezse, Allah o insanı rezil etmez. İşte bugünkü dersimiz bu konu üzerinde olacaktır. Birincisi insan bir günah işler ama günah işlediğine pişman olması gerekiyor ve Allahu Azim'e tövbe etmesi gerekiyor. İkinci konumuz bir Müslüman diğer bir kardeşinin günah işlediğini görürse, şahit olursa onu da İnsanlara reklam etmemesi gerekiyor. Ayıbı örtmesi gerekiyor. Görmemezlikten gelmeye çalışması gerekiyor. İşte bu konular üzerinde duracağız. Evvela kişi kendisine baksın. Herkes kendisini çok iyi bilir değil mi? Ben seni bilemem, sen de beni bilemezsin ama ben kendimi çok iyi bilirim. Ne yanlışlar içinde olduğumu ne yüz kızartıcı hareket ve tavırlar içinde olduğumu bilirim ben. Ne hatalar işlediğimi bilirim. Allah'a karşı ne büyük ayıplar yaptığımı bilirim. Bazen bunu gizli kabaklı evimde, bazen beni tanımayacak olan bir çevrede, uzak yerlerde yaparım. Şeytanın dürtüsü vardır, vesvesesi vardır... İnsanın nefsi insanı kendine bırakmaz ki, daima kötülüğü teşvik eder, emreder. İnsanlardan uzak, tanınmayacak yerde gider, yanlışlar ve hatalar yapabilirim, günah işleyebilirim. Ama ondan sonra şuna bakalım, İçimizdeki vicdanın sesini bir dinleyelim. O hatayı yaparken ya da yaptıktan sonra, bu yapmış olduğumuz işle övünüyor muyuz? Şöyle yaptım, böyle vurdum, şöyle kırdım, böyle dolandırdım diye. Övünüyor muyuz? Övünerek insanlara anlatıyor muyuz? Yoksa yine bir ayıp ettik be. Yine Allah'a karşı bir günah işledik be. Tüh be. Bize de yakışmaz böyle bir hareket ama yine şeytana uyduk yaptık. Ya Rabbi ne olursun affet. Diye vicdanımızda bir sıkıntı mı duyuyoruz? Eğer ikincisi ise yani yapmış olduğumuz işten dolayı vicdan muhasebesi yapıp sıkıntıya düşüyorsak, sıkıntı duyuyorsak içerimizde, güzel. Allahu Azımuşan o ayıbımızı örtü verir. Onu bizim yüzümüze vurmaz. O hareketimizle bizi etrafımıza rezil etmez, mahcup etmez. Ahirette de o günahımızı icabında hiç gündeme getirmez. O Allah'la kulun arasında kalır. Kul vicdan azabı çektiği için, yaptığı hareketin doğru olmadığının kanatında olduğu için Allah onu affeder. Yok. Eğer öyle değil de birinci söylediğimiz gibi ise. Adam hem yanlış yapıyor, hem günah işliyor, hem Allah'a karşı bir baş kaldırı da bulunuyor haşa. Hem de bunu etrafına ballandıra ballandır anlatıyor. Böyle yaparsan o olacak. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Kullu ummeti muafin illel mujahirin." Ümmetimin tamamı affedilmiştir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ümmetimin tamamını Allah affeder Ancak affetmeyeceği kişiler de vardır Onlar da günahını açıktan açığa yapanlar Açıktan açığa isyan edenler Günahı işleyenler açıktan açığa Bunları Allah affetmeyecektir Nasıl olur? Ve inne min al bu açıktan açığa günah işleyenlerden birisi. En yamelen radülü <gülüyor> billeyiyle amelen, geceleyin biz günah işler, bir ayıp eder, bir hata eder. Gece yapar böyle bir hata. Füm ve yusbihu vakat setarahu Allahu aleyh. Sonra sabah olur ve Allahu azze da o aybını örtmüştür. Gece yapmış olduğumuz günahı Allah örtmüş. Silmiş, unutmuş Kimseye de belli etmeden silmiştir Allah Celle Celaluhu Kimsenin haberi dahi olmamıştır Allah'la senin aranda kalmış ve Allah örtmüş onu Fakat bu adam durmaz Fa yakulu Başlar şimdi etrafındaki insanlara Dün yapmış olduğu, yemiş olduğu naneyi anlatmaya Hem de övüne övüne anlatmaya başlar أَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ''Dün gece ben şöyle yaptım, burayı bastım, şunu dövdüm, şu kadar efendim, affedersiniz kafayı çektim, böyle yere gittim, şunu oynadım, bunu kazandım, bunu kaybettim.'' gibi böyle büyük bir marifetmiş gibi yapmış olduğu günahları reklam etmeye başlar. İnsanlara anlatır. Yani ne yapar? Kendisine şahit toplamaya başlar. Ben dün böyle bir nane yedim ha, duyun haberiniz olsun. Hani olur ya Allah beni affeder mahveder, aman ha siz de şahit olun da benim affedilme imkanım da varsa o da tamamen ortadan kalksın. Görüyor musunuz? Akılsız insanın hareketi. Akılsız insan. Allah Azimuş'an halbuki onu örtmüştü. وكتبات يسترُه ربه الله <gülüyor> Allah'u وجل o gece örtmüş olduğu günahını ve yusbihu yekşifu sitrallahi aley Allah'ın örttüğü günahı onu setrettiğini sen açığa vurdun. Dün böyle yaptım, böyle yaptım diyerek Allah'la aranda gizli kalacak ve Allah gündeme dahi getirmeyecek ahirette. O o yanlışını o günahını sen reklam ettin o zaman ne olacak şahit tuttuğun o insanlar ahirette diyecekler ki ya Rabbi ben bunu biliyordum bu ne yanlış yollardadır bu ne yanlış hareket içindeydi bu ne yaramaz bir kuldu insandı hep biliyorum bunu ya beraber oturduk kalktık veya hutta hep ben duydum etrafta söyleniyordu bunun namı etrafa yayılmıştı Diyecek, Allah-u Azimuşşan'ın örteceği, setredeceği, seni affedeceği imkanı da ortadan kalkacaktır. Bu hataya düşüyor muyuz Müslümanlar? Maalesef zaman zaman düşüyoruz. İnsanın geçmiş bir dönemi vardır. Geçmişte hatalarla doludur, yanlışlar yapmıştır. Ondan sonra Allah hidayet etmiş, Allah-u Azimuşşan'a tövbe istiğfarda bulunmuş, ve eski hareketlerini ve tavırlarını tamamen bırakmış olabilir. Namaz kılmıyorsa namaza başlamış. O ana kadar, affedersin meyhaneden çıkmıyorsa artık meyhanenin kapısının önünden geçmemeye karar vermiş. O ana kadar yapmış olduğu yanlışları tamamen bırakmış ve Allah'tan af dilemiştir. Buraya kadar güzel. Fakat dili de durmaz. Her fırsatta o geçmiş dönemde yapmış olduğu hataları övünerek anlatır insanlara. O beni gençliğimde görecektin. Neler yapardım neler ederdim diye açar konuyu insanlara anlatır. Nedir bunda maksat? Amaç nedir yani? İnsan günahından övünebilir mi ya? İnsan yapmış olduğu hatayla yanlışla övünür mü? Bir hatalı hareket yapsanız iş yerinizde, evinizde, o hatalı hareketin ortaya çıkmaması için elinizden geleni yaparsanız, Allah'a karşı yapmış olduğunuz o büyük hataların ve günahların reklamını niye yapıyorsun? Niye yapıyorsun? Allah vaizymiş can settarul uyub, ayıpları örten Allah'tır Celle Celalhu ve örteceğini de beyan etmiştir. Sen niye açığa vuruyorsun? Hani halk tabiriyle söyleyelim, niye kendi kendine kaşınıyorsun? Aman dikkat edelim Müslümanlar. Allah azizim şu an bizi affetmeye hazır. Biz de o affa mazhar olmaya çalışalım. O affa aday olmaya gayret edelim. Bu bu konunun birinci bölümü. İkinci bölümü ise, Müslüman kardeşlerimizden, arkadaşlarımızdan, eşimizden, dostumuzdan, zaman zaman nefsine uyan, zaman zaman şeytana uyarak yanlışa düşen insanlar olabilir. Biz de şu gözlerimizle onları görebilir, şu kulaklarımızla onların yapmış olduğu hatayı duyabiliriz. İslam'ın bize yüklemiş olduğu bir görev var Müslüman kardeşi olarak. Hataları örteceksin, görmemezlikten geleceksin, insanların yüzüne vurmayacaksın, insanların hatalarını etrafta anlatmayacaksın, onları reklam etmeyeceksin. Bu İslam'ın bize yüklemiş olduğu görev. Allahu u Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Estaizu Billah, Bismillah. Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, ictenibu kethiran min azvan zannın çoğundan uzak durun sakının diyor zannetmek var ya zannediyorum şöyle zannediyorum böyle deriz kesin bilgi olmadığı halde tahminde bulunuruz insanlar hakkında zannederim o adam işe yaramaz zannederim o adam yanlış yolda falan deriz ya Allah bundan uzak durmamızı emrediyor inne ba'da zanni itmun çünkü Zannın Bu zannetmenin bazısı Günahtır İftiraya girer Biliyor musun kesin öyle olduğunu Yok bilmiyorum ama tipi hoşuma gitmiyor Hareketleri hoşuma gitmiyor Yürüyüşü hoşuma gitmiyor Diyerek adamın hareketlerinden tavırlarından, yürüyüşünden Tipinden Böyle onu suçlayıcı bir şeyler Ortaya koyarsın işte bu günahtır ve Allah Celle Celaluhu başka bir şeyden daha bizi men ediyor, bizi, yas bizi yasaklıyor, bize yasaklıyor. Ve la tecessesu, casusluk da yapmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Mümin, Müslüman kardeşinin hayatını deşifre etme, casusluk yapma, nereye gidiyor, nereden geliyor, ne yapıyor, evinde ne yapıyor diyar kulağını duvarına dayayıp dinleme eğer günün birinde perdesi açık kalmışsa unutulmuşsa camdan durup onun evinin içini seyretme veya onun ailesinden çocuklardan birisini kenara çekerek evde neler yapıyor annesi ne iş yapıyor babası ne yapıyor ne ediyor birbirlerinden kavga ediyorlar mı etmiyorlar mı bunun gibi şeyleri sorup insanların özel hayatlarını araştırma araştırırsan ne faydası olacak sana farz et ki komşun olan yıllardır komşun olan Ahmet efendi hakkında meğer çok yanlış hareketler ve tavırlar içinde olduğunu günün birinde öğrendin ne faydası olacak bu bilginin sana Diyelim ki sen onu çok iyi bir komşu olarak tanıyordun ama farz muhal, yanlış bir hareketi var. Nefsine uyuyor, yapıyor. Ne, efendim bunu öğrendikten sonra bunun sana ne faydası olacak? Eğer bunu öğrendikten sonra bu bilgiyi derhal unutmazsan seninle onun arasında kalacak şekilde onu saklamazsan üçüncü şahıslara anlatırsan o insanın ayıbını deşifre etmiş oluyorsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sohbetin başında okuduğumuz hadisi şerifte şöyle buyuruyor la yestiru abdun abden fid dunya illa seterahullahu yevmel kıyame bir kul bu dünyada başka bir Kulun ayıbını örterse gördün ki yanlış yapıyor, hata ediyor, yanlış bir tavır içinde. Görmemezdikten gelir. Onu örtersen üçüncü şahıslara söylemezsen Allahu Azımuşan kıyamet gününde o kulun ayıbını örter buyuruyor. Örtülecek ne kadar ayıbımız var değil mi? ortaya çıkmasından korktuğumuz eyvah bizi sevenler duyarsa rezil oluruz mahcup oluruz memleketi terk edip gitmek zorunda kalırız dediğimiz ne ayıplarımız var değil mi herkes kendisi bilir kendini bilir dolayısıyla bu tip ayıplarımızda örtülmeye muhtaçtır Allahu Azimuşşan'ın bizim bu tür ayıplarımızı günahlarımızı örtmesini istiyor muyuz İsteriz değil mi? Bizi halka rezil etmemesini ister miyiz Allah'ın? Evet isteriz. Yanlış yapmışız, hata etmişiz, nefsimize uymuşuz, bir hata istemişiz. Ama yapmış olduğumuz hatanın doğru olmadığına ne bize ne toplumumuza yakışmadığının farkındayız. Elimizde ne var ne yok hepsini feda etmeye de hazırız bazı ayıplarımızın ortaya çıkmaması karşılığında. Allahu Azimuşşan bu işe vekil ben diyor bu tip insanların ayıplarını örteceğim kimsenin ruhu bile duymayacak haberi bile olmayacak yalnız senin bu dünyada Müslüman kardeşine karşı tavrına bakacak sen böyle insanların ayıplarını araştırıyorsun öğreniyorsun ondan sonra gidip onları bir başkalarına reklam ediyorsun ya şu var ya siz bunu iyi insan biliyorsunuz ama o bir de gelin onu bana sorun. Neler neler falan deyip başlıyorsun insanlara anlatıyorsun. O insanı milletin gözünde küçük düşürüyorsun. Kötü yönlerini, çirkin yönlerini reklam ediyorsun. Allahu Azemuşaan'ın da senin ayıplarını örtmesini bekliyorsun öyle mi? Örtmez. Başka bir hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün minbere çıkıyor ve sesini de yükselterek yüksek bir sesle şöyle nida ediyor. Ya maşara men esleme bilisanihi ve lem yuftil imanu ila kalbihi. Ey diliyle Müslüman olduğunu söyleyen ama kalbiyle İslam'ı kabul etmeyenler. Ey münafıklar yani Müslüman olduğunu söylüyor ama İslamın gereğini kalbi kabul etmiyor şüphe içinde olan insanlar. Latu zul muslimin Müslümanlara eziyet etmeyin. Bunu nerede söylüyor? Kendi mescidinde, mezidi nebebi de söylüyor. Kim var mezidi nebebi de? Sahabiler var arada da birkaç tane Allah'ın ve Resulünün bildiği münafıklar var. Ama nide bütün oradaki insanlara Müslümanlara eziyet etmeyin. Ve lâ tu'ayyiruhum Onları da kınamayın. Yapmış olduğu hatalardan dolayı kınamayın onları. Kınamak çok büyük bir hastalıktır Müslümanlar. Başka bir hadisi şeriften biliyorum. Bir Müslüman kardeşini kınayan insan, bir ayıbından dolayı kınayan insan, o ayıbı kendi başına gelmeden Allah onun canını almaz diyor. Neyle kınıyorsun? Efendim yalancılıkla kınıyorsun. Allah muhafaza, sen de yalancı bir insan olup çıkmadan Allah canını almaz. Bunun gibi ayıpları çoğaltabilirsiniz, misalleri çoğaltabilirsiniz. Onun için Müslüman kardeşini ayıplama. Eğer iyiliğini istiyorsan, sen onun hakkında Allah'a tövbe istiğfarda bulun. Ya Rabbi, bu kardeşim iyi insandır. Fakat nefsine uymuştur, hata etmiştir. Onu affet ya Rabbi diye tövbe istiğfarda bulun. Erdemlilik budur. İnsanın adam gibi insan olması... İşte böyle olur. Ve devam ediyor Resulullah, "Velâ tetebba'û Onların gizli olan kusurlarını da araştırmayın diyor. Gizli kusurlarını araştırmayın, ortaya çıkartmak için, insanlara reklam etmek için. Şimdi çok enteresan hadisin bundan sonraki hali. فَاِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ اَخِ الْمُسْلِيمُ تَتَبَّعَ Allahu عَوْرَةَهُ Kim Müslüman kardeşinin ayıbını araştırırsa, gözlem yaparsa, casusluk yaparsa, gizli kameralar koyarsa, efendim kulağını duvara dayayıp acaba ne konuşuyorlar, kim kimden kavga ediyor, ne ediyor, ne tartışılıyor, bunları böyle öğrenmek için gayret ederse, araştırırsa ayıplarını, Allah da o insanın ayıplarını araştırır, ortaya döker diyor. Hadi bakalım. Allah bizim ayıplarımızı ortaya dökerse yandık Müslümanlar. Yandık. Çünkü hiçbir şeyi Allah'tan gizlemek mümkün değil. O komşun, o arkadaşın, o insan bir şeyleri senden gizleyebilir, gözünden kaçabilir ama Allah'ın gözünden kaçacak hiçbir hareket ve tavır yoktur aman böyle bir şeye girişmeyelim devam ediyor hadislerim ve men Allahu avratehu Allah kimin ayıplarını ortaya dökmeye karar verirse araştırmaya karar verirse yafzihu ve lev fi cevfirahlihi eyvah Allah'u azimuşşan ayıplarını dökmeye karar verdiği kişiyi rüsvay eder evinde dahi olsa, evinin içinde gizli kapaklı kimse görmedi diye yapmış olduğun şeyler var ya, onları dahi ortaya çıkartır seni rezil eder. Sen eğer Müslüman kardeşinin ayıbını araştırırsan, casusluk yaparsan ve bunun reklamını yaparsan insanlara... Allah-u Azimuşşan'da senin ayıplarını teker teker ortaya döker Allah muhafaza buyursun. Onun için böyle bir şeye herhalde kimsenin cesareti olmaması gerekiyor. Herkes kendini biliyor çünkü. Herkes kendinin ne yanlışlıklar içinde olduğunu biliyor. Müslüman kardeşinin ayıbını araştırmayacaksın, örteceksin Büyük zatlardan birisi şöyle diyor, diyor ki bir Müslüman kardeşin günün birinde affedersiniz bir meyhaneye girdiğini görseniz kapıdan içeriye adım attı gördün kardeşini. Bilmiyorsun o hali olduğunu ama ilk defa öyle bir şey gördün. Gözünü diyor bir daha avuştursun desin ki ya herhalde ben yanlış gördüm. Ben yanlış gördüm desin gözünü avuştursun dönsün gitsin diyor. Biz ne yaparız böyle bir şey olursa? Şimdi yakalandın deriz. Elimize büyük bir koz geçmiş gibi etrafında onu seven, ona dayar veren, ona saygı gösteren insanlara o insanın reklamını yapmaya başlarız. Siz bunu böyle biliyorsunuz ama siz benim bildiklerimi bilseniz falan diye başlarız. Başlarız anlatmaya insana. Allah muhafaza buyursun. Bir hadisi şerif daha okuyacağım ki bu hadisi şerif de çok acayip bir şey, bir hadis. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men avuraten fesetaraa Kim bir ayıp görürse bir kardeşinde ve o ayıbı örterse kimseye söylemezse gördüğünü de unutmaya gayret ederse onunla kendi arasında kalırsa Hatta onun yüzüne dahi vurmamazsa vurmazsa böyle yaparsa ke Kemen Ahya mehu sanki diri diri toprağa gömülmüş olan bir kız çocuğunu ölmeden ok topraktan çıkarmış kurtarmış gibidir bir hayat kurtarmış gibidir demek yani diri diri toprağa gömülmüş bir insanı kurtarmış gibidir bir insanın ayıbını ortalığa dökmeyen onu örtmeye çalışan insan bu niye böyle biliyor musunuz Niye yani İslam dini bize bu vazifeyi yüklemiş? Ayıpların örtülmesi vazifesini yüklemiş. Yalnız bir şartla bunu da açıklamam lazım. Bunu kimin ayıbını örtecek Müslüman? Biraz evvel söyledik ya hani bir günah işliyor ama vicdan azabı duyuyor. Gizli kabaklı onu yapıyor, nefsine uymuş, şeytana tabi olmuş. Sonra da o yaptığını kendine de yakıştırmıyor ya bu tip insanların ayıbını örtecek. Yoksa açıktan açığa günah işleyenler var. Açıktan açığa bunu yapanlar var. Fervasızca işleyenler kimseden de korkmadığını iddia edenler var ya Ha o öyle o tip insanların ki bunlar facir diyoruz biz yani açıktan açığa güca, günah işliyor ve günahı da artık alışkanlık haline getirmiş. İnsanların ayıbını örtmek gibi bir zorunluluğumuz yok. Öyle bir insanın aybını örtmek gibi bir zorunluluğumuz yok. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Kim, Kimin aybını örteceğiz biz? Hani böyle ayda yılda hayatında ömründe bir defa bir yanlış işler de sonra vicdan azabı çeker. O insanın aybını örteceğiz. Peki İslam dini niçin böyle bir vazife yüklemiş bize? Ne yani aybını örtüyoruz canım adamın bize ne? Ha şunun için böyle bir vazife yüklemiş bize. Şimdi... O hata etmiş, ömründe bir defa günah işlemiş, sonradan da pişman olmuş bir insanın o günahını etrafta anlatmaya kalksan, ne olur o insanda ters tepki yapar mı arkadaşlar? Kesinlikle ters tepki yapar. Der ki biz böyle bir hata yaptık ama o alem duydu bunu der, ondan sonra işin tersine tersine gidebilir mi? Hepten o insanı kaybetme imkanı var mıdır? vardır. Yani günün birinde hayatında ömründe bir de bir yanlış yapmış ama sonradan pişman olmuş. Fakat bakıyor ki Oha sağır sultan duymuş bunu. Reklamı yapılmış mahallede sevdikleri arasında falan. Artık o perde kalkmaz kalkar. Ve dolayısıyla o insanda Allah muhafaza tamamen yoldan çıkma sıkıntısıyla karşı karşıya gelebiliriz. Onun içinde, bakın Peygamber Efendimiz zamanında bir zat geliyor diyor ki ya Resulallah ben diyor içki içtim. İçki içmenin İslam dininde cezası vardır. Ceza uygulanırken sahabilerden birisi ileri getiriyor. Diyor ki tüm rezil adam diyor Allah seni rezil etsin diye ve dua ediyor bir de. Peygamber Efendimiz bunu duyunca diyor ki böyle demeyin. Kardeşinize karşı... geldi itiraf etti bak bunu yapmamak için bunu bir daha yapmamak üzere de söz verdi ahirete kalmasın diye burada cezasını çekmek üzere geldi bildirdi eğer siz bu insanın üzerine giderseniz yüzüne vurursanız hatasını günahını şeytana yardımcı olursunuz şeytan gelecek diyecek ki ya bu senin arkadaşlarını görmüyor musun seni iki dakikada dışladılar bu hareketinden dolayı sen dışlanmış insansın, insanlar arasında artık yerin yok senin, rağbet görmezsin diyecek ve şeytan onu kandıracak. Allah muhafaza kötü yolda İslam dininden uzak bir hayata düşebilir. Onun için de bir görev yüklemişler İslam dini bize. Cemaat-i Müslümin, ayıplarınızın örtülmesini, ayıplarınızın unutulmasını istiyor musunuz? Allah ayıplarımızı tamamen silsin. Unuttursun, i̇nsanlara bizi rezil etmesin, sevdiklerimize bizi rezil etmesin istiyor musunuz? İstiyoruz. O zaman biz de Müslüman kardeşlerimizin ayıbını görmemezlikten geleceğiz. Gördüklerimizi de unutacağız, kimseye reklam etmeyeceğiz. Vesselam. Cemaat-i Müslüman bir duyurum var. Sizin de heyecanla beklediğiniz bir duyuruyu bu hafta yapacağız nasip olursa vermiş olduğumuz bir söz vardı Hummalı da bir çalışma içerisine girdik arka tarafta alt tarafta olan kurban bayramında bize kesimhane olarak hizmet verecek yeri hazırlıyoruz Allah nasip ederse bu sene kurban bayramında burada kesim yapacağız elhamdülillah bunu hazırladık yani çalışmalar daha devam ediyor efendim kasaplar tutacağız Kasaplarla sözleşme yapacağız. Büyük baş hayvan ve küçük baş hayvan orada kesilebilecek. Yani getireceksiniz hayvanınızı, kasaba vekalet vereceksiniz, karışmayacaksınız. Kasap kesecek, derisini yüzecek, içini çıkartacak, dört parça halinde poşetlerle size teslim edecek. Sonra siz kendi aranızda böleceksiniz veya götürüp evinize dağıtacaksınız. Bu hizmeti vereceğiz Allah nasip ederse temiz ortamda temiz zeminde yani böyle hayvan keseceğiz diye kendimizi helak etmeden hayvanı da helak etmeden üstümüzü başımızı elimizi kolumuzu kırmadan bükmeden bu işi yapacağız Allah nasip ederse ve dışarıya da böyle kötü bir görüntü olmadan kötü bir görüntü olmadan tertemiz kurban vazifesini bu sene yapabileceğiz şimdi onun için Zelahattin Hoca sıraya gireceksiniz sizden kayıt alacak numara vereceğiz kayıda göre yani burada hayvanını kesmek isteyene kayıda göre sıra kağıdı vereceğiz sıra numarası vereceğiz o sıra numarasına göre geleceksiniz hayvanınızı kestireceksiniz poşete koyup götüreceksiniz Allah nasip ederse bunun için namazdan sonra biz başladık kayıtlara namazdan sonra kayıtları yapmaya başlayacağız ta kurban Bayramı'nın birinci güne kadar da bu kayıt devam edecek tabii. erken gelen erken numara alacak belki birinci gün İkinci güne ve üçüncü güne de sarkabilecek bu sıra. Ona göre bir çalışmamız var, haberiniz olsun. Etrafınızdaki böyle bir yerin hasretini çeken insanlara da haber verin, söyleyin. Söyleyin. Peki. Şimdi dualar var, çok dualar isteniyor önümde. Bir de hatim duası var. Hep birlikte niyet ederek bu duaları yapalım, bitirelim. Sübhane Rabbil aleyhile alel vehhab, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alehi ve ashabihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Okunan hat i şerifi dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle. Ondan elde ettiğimiz sevabı evvelen ve bizzat. Peygamber Efendimizin aziz, mübarek ruhlarına hediyeledik ve asıl eyle. Ehli beytin, tahiratın, ensar, muhacirin, tabi'in, tebe tabiinin tabi'nin ruhlarına hediyeledik ve asıl eyle. Şu camiye, şu mabede maddi manevi yardımda bulunan, bütün Müslümanların geçmişlerine de rahmet eyle. Burada bulunan amin diyen cemaatimizin de geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Cümlesinden bu hediyeleri, bu hediyelerden cümlesinin ruhunu haberdar eyle ya Rabbi. Makamlarını ve makamlarımızı cennet eyle ya Rabbi. Bizden hastaları için dua isteyenlerin de hastalarına şifa nasip eyle. Dertli olanlarımıza deva ihsan eyle. Borçlu olanlarımıza eda nasib eyle ya Rabbi. Çocukları olmayan bir kardeşimiz dua istemiş. Başka bir ihtiyacı var, bir arkadaşımız dua istemiş. Cümlesi sana malumdur Ya Rabbi. Her ne müşkilatları varsa bu kardeşlerimizin müşkilatlarını hayırlısıyla asan eyle. Onlara yardım eyle Ya Rabbi. Dileklerini kabul eyle Ya Rabbi. Bizlerin de senin yolunda, senin izinde hayatımızı idam ettirmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Bu iman ile ailete köş etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bütün Müslümanları sen aziz eyle ya Rabbi. Küffarı sen zelil eyle ya Rabbi. İslam'a hizmet eden kardeşlerimize bu hizmetlerinde kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. İslam'a engel olanların da engellerini bizlerden uzak eyle ya Rabbi. Filistin'de, Çeçenistan'da, Irak'ta vesair berdelerde zulüm altında inleyen Müslümanlara sen yardım eyle ya Rabbi. Onları muzaffer ile ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bi hurmeti Seyyidil Ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.